وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعذن الله وإياكم من النار Allah'u Azze ve Celle bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlarım biraz önce hatırlayacak olursanız bir hadisi şerif okumuştuk. Hadisi şerifi tekrar ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes İbni Malik'ten gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki üç haslet kimde bulunursa o kişi o kimse imanın tadını almış olur imanın halavetini almış olur diyor bunlardan bir tanesi Allah ve Resulünün o kimseye her şeyden daha sevimli olması Allah ve Resulünün her şeyden o kişiye o kimseye en sevimli olmaz. biz tabi ki bu kısmın üzerinde durmayacağız siz sair derslerde de duyduğunuz gibi öğrendiğiniz gibi Allah ve Resulü'nü sevmenin bir ispatı vardır Allah'ı sevmenin öyle mi Resulü'nü sevmenin bir ispatı vardır Kur'an ve sünnette sevgi her zaman itaat anlamında tercüme edilir Allah'a ve Resulüne sevgisi olan bir insan, Allah'a ve Resul'a itaat eden bir insandır. Bildiğiniz gibi bunun en açık delillerinden bir tanesi kul in kuntum tuhibbûn Allah'a fettebi'ûni Ey Habibim onlara de ki, kim Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa fettebi'ûni bana tabi olsun. Ki Allah da onu sevsin ve günahlarını bağışlasın. yani Allah'ı sevmenin ispatı neymiş? Resul'e tabi olmaktır. Resul'ü sevmenin ispatı da onun sünnet-i seniyyesine ittiba etmektir. Dersimiz burası değil ama tabi hadisin içerisinde geçtiği için başka kişiler kimseler de internet ortamından dinleyeceği için buranın izahını yapmakta fayda vardır. Birincisi neymiş? O kişiye Allah ve Resul'ü her şeyden daha sevimli olmasıdır. İkincisi sevdiğini sadece ve sadece Allah için sevmesi. İkincisi bu. Üçüncüsü ise ateşe atılmaktan nasıl korkuyor ise kendisine hidayet edildikten sonra kendisi iman ettikten sonra tekrar küfre düşmekten de öylece korkmasıdır. İkincisi sevdiğini sadece ve sadece Allah için sevmesidir. Bu hadise ilaveten başka bir hadis-i şerifte devamında bozettiğine de Allah için boz etmesidir. Üçüncü olarak ise tekrarında fayda vardır. Ateşe atılmaktan nasıl korkuyor ise öyle mi? İman ettikten sonra tekrar küfre girmekten de öylece korkmasıdır. aslında benim bugünkü yapmaya çalışacağım dersin konu başlığı son üçüncü kısım ateşe atılmaktan nasıl korkuyor isek öyle mi? iman ettikten sonra küfre düşmekten de öylece korkmalıyız. Ki iman ettiğimizin ve imanın tadını aldığımız belli olsun. Şimdi bur burada herkes kendini bu anlamda kontrol edecektir. Gerçekten kendisini garantide mi görüyor? Yoksa hadis-i şerifte denildiği gibi küfre düşersem acaba benim halim ne olur? Sonum ne olur diye sürekli korku içerisinde olmasıdır. Şimdi burada değerli arkadaşlarım hadis-i şerifte haber verdiği gibi hakkıyla hakkıyla iman etmiş bir insan İmanın tadını almış bir kişi, bir kimse, bu hal üzeri olan bir kimsedir. O sürekli korkar. Peki, bu anlamda korkuyor ise neler yapmalıdır? Yani az önce dedik korkunun bir ispatı, sevginin de bir ispatı olmalıdır. Biz şimdi iman ettikten sonra küfre düşmekten korkuyoruz değil mi? Yani bu gösteriyor ki iman ettikten sonra her şey garanti değil, Allah korusun, ayaklarımız kayabilir. Öyleyse kendimize çeki düzen vermek, kendimize dikkat etmek, iman ettiysek imanımızı muhafaza etmek, onu mu? doğru mu? Onu elde tutmak için ne yapacağız? Gayret sarf edeceğiz. Peki hocam, neler yapmalıyız? Neler yapmalıyız? Allah bize hidayet vermiş, imanın tadını aldık sayılır, biz küfre düşmekten de korkuyoruz. Çünkü küfre düşmek ateşe düşmektir. Ateşe gitmek demektir. Ne yapmamız lazım? Elde ettiğimiz bu cevheri nasıl muhafaza etmemiz lazım? Bu olduğu yerde durmaz. Özellikle yaşamış olduğumuz şu fitne ortamında, öyle mi? Evimizde fitne, buradan çıkıyoruz, sokakta fitne, efendime söyleyeyim uğradığımız bakkalda fitne çak her taraf hemen, hemen hemen fitne yani fitnelerle fesatlarla çevrili bir hayat yaşıyoruz. Onun içindir ki elde ettiğimiz imanı muhafaza da zorlanıyoruz elbette ki. Bizim şimdi bu anlamda yapacağımız değerli arkadaşlarım birincisi ki bilmiyorum bu dersi daha önce de yapmış mıydık? Birincisi değerli arkadaşlarım dini ilimler üzerinde durmanız İlim, öğretilen halkalara katılmanız, oralara iştirak etmeniz. Bu şarttır. Kişi tek başına şeytanla beraberdir. Yani bir kişi, tek kişi şeytanla beraberdir. İki kişiden şeytan biraz daha uzaktır. Üçten biraz daha derken, burada tek başına değil, senin gibi iman eden, öyle mi? senin gibi iman eden amel eden yan yana geldiğinde sana Allah için nasihat eden ortamlarda bulunman lazım ilim halkalarına katılman lazım yani bizim şu anki mesela ders ortamımız bu bizim imanımızı muhafazada elde etmiş olduğumuz o cevheri muhafazada öyle mi en güzel en ciddi vesilelerden bir tanesidir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sahih-i Müslim'deki bir hadislerinde buyuruyor ki her kim kendisinde ilim arayacağı bir yola girerse veya giderse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Cennete giden yolu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp da Allah'ın kitabını tilavet ederler Ve onu aralarında karşılıklı okuyup ders yaparlarsa muhakkak ki üzerlerine sekinet iner. Kendilerinin rahmet kaplar. Melekler onların etrafını çepeçevre ihata edip kuşatırlar. Allah da onları yanında bulunan melekler içinde anar. Unutmayın ki ameli eksik olanın nesebi amel sahiplerinin mertebesine kavuşturmaz. Soyunuz, sopunuz, nesebiniz sizi aldatmasın, eğer ameliniz eksikse, amelsizseniz, nesebinizin size faydası olmaz. Hulasa bu hadisi şerifte, her kim kendisinde ilim arayacağı, ilim edineceği bir yola girerse, ilim edineceği bir yere giderse, Allah ona cenneke, cennete giden yolu kolaylaştırır diyor. Cennete biliyorsunuz imanını muhafaza edip öyle mi? İmanını muhafaza edip onu yaşayan insanlar gidecektir. Onu artıran insanlar gidecektir. Onun içindir ki biz imanımızı muhafaza etmek, hatta onu artırıp değerimizi ve derecemizi yükseltmek için bu bahsedilen şeyleri ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Zorlanacağız. Bazen zor gelse bile değerli arkadaşlarım, Nasıl ki şifa bulmak için doktorun bize vermiş olduğu ilaçları öyle mi? Hoşlanmasak bile yutuyoruz öyle mi? Neden? Çünkü ondan Allah'ın izniyle şifa beklediğimizden dolayı. Hatta tiskinerek onu içiyoruz. İğne vuracaklar belki de korkuyoruz. Ama buna rağmen ne yapıyoruz? Onu içiyoruz, onu kullanıyoruz veya iğne vuruluyoruz. Ondan şifa beklediğimizden dolayı. Bu anlamda da değerli arkadaşlarım altını çizerek ifade ediyorum. Derslere gelip gitme, ilim ortamlarına katılma hususunda nefsini ev şeytan fısıldar. Yorgunsun, çalışıyorsun. Allah seni görüyor. Bu anlamda şeytan bir takım vesveseler fısıldayabilir kulağına. Bunların hiçbirisine aldırış etme. İmanını muhafaza etmen için, onu artırabilmen için, cennete kolayca gidebilmen için bu şarttır. Ve bunu konunun en başına koymuşuzdur bakınız. Bu gerçekten çok önemlidir. Hatırlarsanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eddinun nasihatun. Eddinun nasihatun. Eddinun nasihatun. Üç sefer din nasihattır. Öyle mi? Din nasihattır, din nasihattır. Aslında buradan çıkaracağımız hususlardan bir tanesi de din nasihat ortamlarında öğrenilir. Din nasihat ortamlarından ancak elde edilir. İman nasihat ortamlarında elde edilir. Onu muhafaza nasihat ortamlarına iştirakla ancak ancak mümkündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin biricik sahabilerinden Muazibini Cebel, <gülüyor> yanındaki bir arkadaşına gel bizimle beraber otur da bir saat. imanımızı artıralım diyor yani dini konulardan bahsederek imanımızı artıralım diyor iman değerli arkadaşlarım muhafaza edilebileceği gibi iman güzel şeylerle de artırılır onun için birinci konu birinci husus budur buna dikkat etmemiz bu hususta dikkatli davranmamız gerekir kardeşler bu fitne ortamında bahsi edilen şekliyle hareket edersek imanımızı muhafaza eder ve Allah'ın izniyle cennete gideriz. Değilse imanımız yavaş yavaş yavaş yavaş azalır. Allah korusun bir gün küfürde bile insan ufuk bulabilir. Biz bunu çevremizde çok gördük arkadaşlar. Bu çevremizde çok görülmüştür. Küçücük bir isyanla başlıyor. üzerinde ısrar ediliyor tövbe edip geri dönülmüyor o isyan başka bir isyanı getiriyor o kendisinden daha başka büyük bir isyanı getiriyor neticede ayakları kayıp gidiyor insanın Allah korusun ayakları kayıp gidiyor insanın ve bunu az önce ifade ettiğimiz gibi çevremizde çok gördük Allah ayaklarımızı İslam'da sabit tutsun evet birincisi bu kardeşler İkincisi, Kur'an ve sünneti manasını düşürerek, onu tefekkür ederek, onu tedebbür ederek okumak. İmanımızı muhafaza edecek, onu artıracak yollardan bir tanesi de, Kur'an'ı sünneti elimize aldığımızda, onu düşünerek, tefekkür ederek, tedbür ederek okumakta değerli arkadaşlar. Allahu Azze ve Celle Nisa suresinde أَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِي اِخْتِلَافًا كَسِيُّرًا Onlar o Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? يَتَدَّبَّرُونَ Tedabbür etmiyorlar mı? Tefekkürden daha geniş bir anlamı var. Onlar o Kur'an'ı hiç tedabbür etmiyorlar. Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, onun içerisinde birbirine muharif şeyler olurdu. Bizim burada altını çizeceğimiz yer Allahu Teala, Kur'an'ın tefekkür, Kur'an'ın tedebür ile okunmasını istiyor bizden. Yani üzerinde durmanız, kafa yormanız. Bununla ne kast ediliyor? Buradaki anlatılan kastın ne olduğunu?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 Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanlarını artırır ve sadece Rablerine güvenirler. Ayetler okunduğu zaman iman artıyormuş. Ama tabii ki anlaşılacağı şekliyle okunması ancak bizim imanımızı artırır. Sürekli dediğimiz gibi bitirelim de bir hatim olsun değil. Okuyacağız. Ne anlatılıyor burada? Mesela az önce bir ayet okudum. Onlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Allah Kur'an'ı okurken düşünmemizi istiyor ondan sonra eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onun içerisinde birbirine muhalif çok şeyler bulurlardı düşünüyoruz bu ayetin üzerinde bu Allah katından inen bir kitaptır bu tedebbür ile tefekkür ile okunmalıdır ve bu kitabın içerisinde asla birbirine zıt bir şey yoktur çünkü Allah öyle söylüyor öyle mi? Eğer bir ayeti okuyor, sair ayeti okuduğunda da sanki birbirine tenakuzmuş gibi görünüyor. Tenakuz sende, ihtilaf sende, yanlış anlama sende. Allah'ın kitabında bir kere birbirine zıt hiçbir şey yoktur. Sen kendini ona göre ayarlayacaksın. Az önce dediğimiz gibi kime inmiş? Nasıl anlatılmış, nasıl anlaşılmış, nasıl yaşanmış? Ta asr-ı saadete gidip ne yapacaksın? Bu şekilde anlayıp hareket edeceksin. İmanın ancak böyle artar. Bir takım zavallıların, cahillerin yaptığı gibi ayeti okur, kafana göre bir şeyler çıkarır. Ondan sonra ona uygun hareket edersen sapıdır gidersin. Sapıdır gidersin arkadaşım. Çünkü biz inanıyoruz ki Ve sürekli de telkin ediyoruz ki sizlere Allah'ın kitabı yani İslam yeni indirilen yeni muhatabı olduğumuz bir din değil ki. insanların daha yeni muhatabı olduğu bir din değil. Ta 1400 küsür sene önce inmiş öyle mi? Ve bu din anlatılmış. Ve bu din anlaşılmış. Ve bu din yaşanmış. Ve bu dini yaşayanlar cennetle müjdelenmişler. Öyle mi? Öyleyse sana düşen, bana düşen ne yapacağız? Bu dini nasıl anladılar? Nasıl yaşadılar? Nasıl anlattılar, nasıl anladılar, nasıl yaşadılar? Bize düşen bu. Biz böyle yapmamız gerekir. Kendiliğimizden bir şeyler çıkarmayacağız. Yine bir ayeti celil'e bir süre indirildiği zaman Bir sure indirildiği zaman insanların içlerindeki bazı insanlardan bu hanginizin imanını artırdı ki derler. Ama iman edenlerin imanları artmıştır. İman edenlere gelince onların imanı artmıştır. Onların imanını artırmıştır ayetler ve onlar birbirlerine bunu müjdelerler. Burada da gördüğünüz gibi indirilen bir sure öyle mi? İnsanın imanını artırır. Onu okursan ona uygun hareket edersen senin imanını artıracaktır. İmanını artıracaktır. İtaatini artıracaktır. Ömer i̇bn Abdülaziz Ömer İbn-i Abdüladi Adi'ye bir mektup yazıyor. Ömer i̇bn Abdülaziz Adi ibn Adiye bir mektup yazıyor ve mektubunda diyor ki muhakkak ki imanın bir takım farizaları, akideleri, menedilmiş şeyleri ve mendupları vardır. Kim bunları tam yaparsa imanını tamamlamış olur, kim de bu işleri tam yapmazsa imanı kemale erdirmemiş olur. Burada anlatılan yani iman. Allah Resulü'nün bir hadislerinde de bahsettiği gibi iman yetmiş küsur şubedir. En yücesi la ilahe illallah en büyüğü en yükseği en küçüğü insanlara yoldan eziyet şey, edecek şeyleri izale etmek hayata imandan bir şubedir. İmanı anlamak açısından Allah Resulü'nün bu sözüne dikkat edin. Yani iman Lâ ilâhe illallah en üstü bakın diliyle söylemesi diliyle ikrarı yoldan insanlara eziyet edecek şeyleri izale etmek amel iman öyle mi bakın iman ondan sonra haya da imandan bir şubedir diyor bir cüzdür yani kalbin hayası kalbin ameli de imandandır için iman tasdiktir. Tastik ise kalbin tasdiki, ağzaların tasdiki, dilin tasdikidir. Sadece dille söylemekle olmaz. Sadece kalple iman ettik. Bu da olmaz. Bunun üçü bir arada olması gerekiyor. Burada da görüldüğü gibi değerli arkadaşlarım İmanımızı muhafaza etmek ve onu artırmak için ne yapacağız? Bol bol Kur'an okuyacağız. Düşünerek, tefekkür ederek. Yan yana geldiğimizde birbirimize gel imanımızı artıralım diye birbirimize bu anlamda nasihatta bulunacağız. Paçayı ancak bu şekilde kurtulup cennete gidebiliriz. Sohbetin girişinde ifade ettiğimiz gibi her tarafımız fitne fesat. Her tarafımız fitne fesat Onun için çok dikkatli olmamız gerekir Birbirimizin elinden tutmamız lazım Bak ben sizin elinizden nasıl tutuyorum Ders hazırlıyorum Siz de buraya geliyorsunuz Benim elimden tutuyorsunuz Siz olmasanız ben bunu neye hazırlayacağım Öyle mi Bunların hepsi birbirimize Yardımdır Birbirimizin elinden tutmaktır ya, İmanı muhafaza açısından bu çok önemlidir Değerli arkadaşlar. Üçüncüsü değerli arkadaşlarım İmanı muhafaza hususunda Onu artırma hususunda Allah'ı bol bol zikretmek Tamam mı? Allah'ı bol bol zikretmek Kolay Yani yeter ki şeytan Aldatmasın şeytan Ağır göstermesin Allah'ı zikretmek çok kolay bir şey aslında Rabbimiz Ala suresinde 14-15 kötülüklerden temizlenen Rabbinin ismini zikreden ve namazı kılan felaha ermiştir. E biz zaten baştan beri felaha ermek için uğraşan cenneti kazanmak için uğraşan kişiler kimseleriz. Buna talibiz en azından. Dolayısıyla Allah bize seçip hidayet vermiş ise ki böyle inanıyoruz. Hidayet bulmuş insanlarız. Hamdolsun Kur'an sünnet çizgisinde hareket eden Allah'a şirk koşmayan insanlar. Öyle mi? En azından bu konuda ne yapı? Çırpınıyoruz. Kurtuluş istiyoruz. Cennet istiyoruz. E öyleyse kurtuluş için, cennet için sağlam bir iman muhafaza edilmiş İslam'a uygun Allah'ın sevdiği bir iman ile öyle mi? Gidersen Allah'ın huzurun ancak kurtarırsın kendini. E sağlam bir imanın oluşmasında da ne yapıyoruz? Buraya kadar anlattıklarımızın yanında. Allah'ı bol bol zikredeceğiz. Peygamberin sünneti üzere hem de. Kafamıza göre de değil. Çünkü bugün Allah'ı zikretmek isteyenler veya zikrettiğini zannedenler hu hu hu kafayı gözü sallayıp duruyor. Hay hay hay hay. Hav hav hav, hav bir bakıyorsun ki. Garip garip sesler. Allah'ı zikret ama... resulullah'ın gösterdiği şekilde. Çünkü laqad kana lakum fi resulillahi usvetun hasenetun limen kana yarcu'llaha ve'l-yevmel akhir ve zekrallaha kesira. Andolsun ki Allah'ın elçisinde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umar olan kimseler için ve bir de Allah'ı çokça zikretmek isteyenler için güzel örnekler vardır. Değil mi? Demek Allah'ı zikredeceğiz. Ama nasıl? Resulullah'ın zikrettiği şekilde, onun tarif ettiği şekilde Allah'ı zikredeceğiz. Garip garip sesler çıkararak değil, bidat zikir halkaları oluşturarak değil, tasavuçların yaptığı gibi bağırtı çağırtı şeklinde değil, anlamsız ifadelerle hu hu hu hu değil. Arapça hu hu, damir, o o o o demek. Efendim, efendim, Alo? dersteyim ya. Evet, Allah'ı zikretmek isteyenler de ne yapacaktır? Peygamberin Allah'ı zikrettiği şekilde Allah'ı zikredeceklerdir. Ancak öyle imanımızı artırabiliriz. müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri ürperir Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanlarını artırır ve bu kimseler sadece Rablerine güvenirler burada da yine altı çizilecek yer müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri ürperir yani Allah'ı zikretmek kalbimizi etkilemeli Kalbi ürpertmeli. Allah'ı zikrederken insanın kalbi ürperirse imanı artar değerli arkadaşlar. Yani Allah korkusu bile insanın imanının artmasına vesiledir. Öyle mi? Kötülüklerden uzak durur çünkü. Bu da Enfaz Suresi'nde bir ayeti celil. Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar var ya İşte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Buyurun. Allah'ı çokça zikreden kadın ve erkekler için ne hazırlanmış? Büyük bir mükafat. Cennet. Cennet nimetleri. Cemalullah. Öyle mi? E herhalde buraya imansız insanlar girmez. Herhalde buraya imanına şaibe bulaştıranlar girmez. Şirk koşanlar girmez bu nimetlere. mazhar olamazlar. Allah'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği şekilde zikredenler kadın olsun erkek olsun bunlar Allah'ın mağfiretine yani onları bağışlamasına vesile olabileceği gibi olacağı gibi ve ahirette de güzel bir mükafat alacaklardır. Cennet, cemalullah ve cennet nimetleri. Yani sağlıklı bir imanla gidilirse cennet cemalullah olur. Sağlıklı bir iman da Allah'ı zikretmekle mümkündür. Yani vesilelerden bir tanesi de budur değerli kardeşlerim. Ey iman edenler Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Bu da açık bir ayet değil mi? Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz. evet bizi kurtaracak olan imandır şaibesiz bir imandır bizi kurtaracak olan böyle bir imandır öyleyse Allah'ı çok çok zikretmek lazım işte onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikri ile mütmain olanlardır şunu iyi bilin ki kalpler ancak Allah'ın zikri ile mütmain olur işte onlar kim onlar Hakva ehli insanlar kim onlar Allah'ın razı olduğu insanlar kim onlar Paçasını kurtaracak insanlar kim onlar cennete girecek olan insanlar kim onlar Allah'ın razı olduğu insanlardır. Ne yaparlarmış kalpleri Allah'ın zikri ile itmi inan bulan mütmayin olan kişiler kimseler. İyi bilin ki kalpler ancak Allah'ın zikri ile olur. Yani kalbiniz huzurlu olur arkadaşlar Allah'ı zikrettiğiniz sürece kalbiniz huzurlu olur her zaman hayatınız neşeli olur yani mutlu bir hayat için gerek burada gerekse ahiretle güzel bir hayat için mutlu bir hayat için Allah'a zikir çok önemlidir Allah'ı zikir çok önemlidir Ümmüttar'dan gelen bir rivayette o diyor ki Allahu Azze ve Celle'nin Allah'ı zikretmek çok büyüktür. Ayeti celilesi delalet ediyor ki, namazı kılmak Allah'ı zikretmektendir. Öğrettiğin her iyilik Allah'ı zikretmektendir. Kötülüklerden kaçınman Allah'ı zikretmendir. Oruç tutman da Allah'ı zikretmektendir. Şimdi burada zikri biraz daha geniş anlamda ele almış, yani sadece dil ile de değil, Zikir zaten Allah'ı anma Allah'ı hatırlama O'nun razı olacağı bir şeylerle meşgul olmak Emri bil maruf ve nehyanil münker Bir zikirdir Yani insanlara iyiliği emretmeniz bir zikirdir Kötülükten nehyetmeniz bir zikirdir Oruç tutmanız bir zikirdir Görüyor musunuz? Bunu dilinizle Allah'a yüceltmek için Yapacağınız gibi başkaları Allah'a yücelsin diye onlarla konuşmanız da Allah'a bir zikirdir. Zikir meclisi. Zikir meclisi. Yani Allah'tan bahseden, Resul'ünden bahseden, onun dininden bahseden öyle mi? Onu anmak için yan yana gelenler Allah'ı anmak sadece kafayı gözü sallamak değil ki. işte Allah'ı anmak, onu hatırlamak, onun efendim kıyametini, onun efendime söyleyeyim hesaba çekeceği günü hatırlamak oraya uygun şekilde hareket etmek, hareket edilmesi için nasihatçı olmak, öyle mi? Bunların hepsi bir zikirdir değerli kardeşler. Şu an burası Allah'ın, Allah'ı zikreden bir zikir meclisidir. Burada Seydo'yu kimse zikretmiyor. Seydo diyor adamlar bir bağırıyor. Allah desen seçleri çıkmıyor. Resul desen kimse sallallahu aleyhi ve sellem demiyor. Ama Seydo dedim hepsi birden bir bağırıyor bir göreceksiniz. Tamamen cinlenmişler. Yani onların zikir halkaları böyle. Bunlara defalarca şahit olmuşuzdur. Ama bizim burası ve bunun gibi daha birçok kardeşlerimizin yan yana gelerek oluşturdukları meclisler Allah'ın istediği sevdiği zikir meclisleridir. Allah'tan ve Resulünden bahsediyoruz. Ayet ve hadislerden bahsediyoruz. Allah'ın izniyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi Umulur ki bizim etrafımızı melekler ta arşa alaya kadar çevirmişlerdir. Çünkü öyle söylüyor. Zikir halkalarını böyle kuşatırlar. Duacı olurlar onlara. Ve bunu gider Rablerine haber verirler. Rabbimizin haberi olmasına rağmen gider haber verirler. Senin kulların böyle böyle yapıyorlar. Niye öyle yapıyorlar? Senden korkuyorlar. Cennetini istiyorlar. Mağfiretini istiyorlar. Bunun için yapıyorlar. Ben de onları bağışladım. Allahu Akbar. Rabbim o kullarından bizi eylesin. Yani bizim burası zikir meclisidir değerli kardeşlerim. Bu tip zikir meclislerini oluşturduğumuz sürece imanımızı muhafaza edeceğiz. imanımızı artıracağız. İnşallah. Değerli arkadaşlarım. Bu konuda yine vaktimizi, vaktimizin sürekli değerini bilen, onu Allah'a ve Resulüne itaatle geçiren, onun farz kıldığı ameller üzerinde titizlikle duran kişiler ve kimseler olmalıyız ki, iman muhafaza edilsin, iman artsın. Eğer iman yetmiş küsur şube ise, İslam adına, din adına her şey imansa, yaptıkça imanınız artacak, eksilttikçe de imanınız eksilecektir. Onun için onun farz kıldığı özellikle, öncelikle onun farz kıldığı amellerin üzerinde durmanız, bunları yerine getirmeniz gerekir. Başkaları da yerine getirsin diye çırpınmanız gerekir. Rabbimiz buyuruyor Sebe suresi 37 Ey insanlar! Sizi bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ve ne de evlatlarınızdır. Ancak iman eden ve salih amel işleyen kimseler için durum böyle değildir. Onlar yaptıklarına karşılık kat kat mükafat alacaklardır. Onlar cennet odalarında güven içerisindedirler. Yani malınız, mülkünüz, evladınızın çokluğu falan işe yaramaz. İman edip salih amel işleyenler güvenle cennete gireceklerdir. Yani sağlam, sahih bir iman ile cennete girecek olan insanlardır. Ayette dediği gibi Allah'a sağlam ve tertemiz bir kalple giden kurtulacaktır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona yakınlık için vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Onun yolunda mücadele ederseniz kurtulursunuz. Onun yolunda mücadele imandır. İmanınızı muhafazadır, imanınızı artırmaktır. Onun yolunda mücadele ne demektir? İlla kılıç sallama anlamında ele alınmaz her zaman. Belki en son noktası orasıdır ama Onun yolunda mücadele nefisle başlar. Onun yolunda eğitim, ilim öyle mi? İlim öğrenmek, ilim meclislerine koşmak. Ardından öğrendiklerinle amel. Öyle mi? Amel çünkü çok insan vardır ki öğrenmiş amel edemiyor. Nefsiyle bu anlamda mücadele edemiyor, cihad edemiyor. Amel. Ardından tebliğ. başkasına anlatma aktarma ardından sabır bu yoldaki başımıza gelecek musibet ve belalara olumsuz şeylere karşı sabır işte bunlar hep cihadın merhaleleri buradan başlayacaksın Allah yolunda mücadele seni Allah'a yaklaştıran vesilelerden bir tanesidir imanını artıran vesilelerden bir tanesidir hatırlayacağınız gibi, gibi yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Allahu Teala buyurdu ki kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan bir şeyle yaklaşamaz. Allah'a yakınlık mı istiyorsunuz? Farz kılınan şeylerden başlıyorsunuz. Çünkü bu imandır insana Allah'a yaklaştıran imandır. Amel imandır çünkü kardeşler. Amel imandır. Onun içindir ki az önceki mücadeleniz, cihadınız, Allah yolundaki mücadeleniz, cihadınız, iman olduğu gibi farz kılınan şeyler sizi Allah'a yaklaştıracaktır. Hatta hadisin devamında kulun bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim. Artık hadisin gerisi de var biliyorsunuz. Allah imanlı kullarını sever. Ortak koşmadan, imanına şirk bulaştırmadan hareket edenleri, iman edenleri sever. Dolayısıyla tevhid de değerli arkadaşlarım unutmayınız ki, tevhid de amellerle, Allah'ın istediği şekilde amellerle ancak tevhid gerçekleştirilir. Tevhid ile kuru kuruya bir söz değil ki. Amellerle Allah tevhid edilir. Şimdi namaz konusunda Allah'ı nasıl tevhid ederiz? Ama nasıl kılarak? Allah için, o ibadetimiz Allah içindir, öyle mi? İlahımız Allah'tır. Sadece ona ibadet edilir. Bu ibadetimiz, yani bu namazımız Allah'adır. Ve onun razı olduğu şekil, Resulullah'ın gösterdiği şekildir ki ona da cibril vasıtasıyla öğretmiştir. Amellerle siz Allah'ı tevhid edebilirsiniz. Amelsiz tevhid nasıl gerçekleşecek? Sadece ve sadece Allah'a itaat ibadet edeceksiniz. Ve itaatinizde, ibadetinizde hiçbir şey hiçbir şeye bir pay bir nasip ayırmayacaksınız. Öyle mi? Öyleyse namaz ibadetimizi sadece Allah'a takdim etmemiz, onun için kılmamız öyle mi? O istediği için kılmamız, Resul gösterdiği için kılmamız bu konudaki tevhidi gerçekleştirmek olacaktır. Oruç konusunda da böyle. hulasa değerli arkadaşlarım amellerle amellerle iştigal edişimiz imanımızı artıracak ve onun muhafazasına vesile olacak sebep olacaktır değerli arkadaşlarım imanımızı muhafaza eden onu artıran vesilelerden bir tanesi de kalbi temizleyen onu yumuşatan onu yumuşatan dini meseleleri öğrenmek, öğretmek bu konuda Kur'an'a ve sünnete münacat etmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den biri ve ismi yani iyiliği ve kötülüğü soruyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ahlakının güzelliğidir. Kötülük ise şer ise vicdanını tırmalayan ve halkın muttali olmasından hoşlanmadığın şeydir buyurdular. Allah Resulü yine buyuruyor kalbini tırmalayan şeyi yapma. Ve yine buyuruyor bir şey seni tereddüte sevk ediyorsa içini tırmalıyorsa onu terk et. Yine buyuruyor Allah Resulü iyilikler seni sevindiriyorsa Kötülükler seni üzüyorsa sen müminsin. Yine buyuruyor Allah Resulü. Sana şüphe veren şeyi bırak. Şüphe vermeyen şeyi al. Yine buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İyilik yapıldığında nefsin rahata erdiği ve kalbin huzura erdiği şeydir diyor. Yine bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisine soru soruluyor. Ya Resulallah, insanların hangisi daha faziletlidir? Kalbi mahmum, pak ve dili çok doğru olan her mümin kişi buyurdular. Sahabeler sordular. Ya Resulallah, dili çok doğru olanın ne demek olduğunu biliyoruz. Mahmum kalp ne demektir? Mahmum kalp. Allah Resulü buyuruyor ki, mahmum kalp Allah'tan korkan tertemiz içinde ne günah ne zulüm yarattıklarına zulmetmek istemeyen o kalbin içindeki ne kin ve ne de haset yani çekememezlik olmayan bir kalptir şimdi burada da gördüğünüz gibi bu deliller kalbimize hitap ederek şüpheli şeylerden efendime söyleyeyim uzak durmamız güzel şeyleri yapmamız öyle mi? kalbimize efendime şüphe veren, tereddüte düştüğümüz, efendim en azından hoşumuza gitmeyen şey, bunlardan ne yapıyor? Uzak duruyoruz. Bunun içindir ki, bunlar da insanın imanını muhafaza eden, artıran vesilelerden bir tanesidir. Değerli arkadaşlarım, imanı muhafaza edecek olan ciddi vesilelerden bir tanesi de Allah'a boyun eğerek acziyetimizi itiraf edip küçüklüğümüzü kabul edip minikliğimizi gösterip Allah'a bol bol dua etmektir. İhtiyaçlarımızı sürekli ondan istemektir. Acizliğimizi her zaman kabul ederek acziyetimizi Allah'a sunarak aciziz. Cılızız ya Rabbi biz irade itibariyle de cüsse itibariyle de zayıfız cılızız. Bize yardım et. Sana geldik ihtiyacımızı gider ya Rabbi. Her konuda Allah'a müracaat Allah'a münacaat. Ey Habibim kullarım eğer sana beni sorarlarsa onlara de ki muhakkak ki ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiklerinde dualarına icabet ederim. Karşılık veririm. Onların dualarını kabul ederim. O halde onlar da davetime icabet edip bana iman etsinler. Umulur ki doğru yola ulaşırlar. Doğru yola ulaşmak Allah'ın davetine icabetle. Öyle mi? Sağlıklı bir iman Allah'ın davetine icabetle ancak mümkündür. Allah bizi neye davet etti? Ona imana. Resulüne imana. Kaderine imana. Öyle mi? meleklerine imana resullerine imana ahiret gününe imana yani bizi davet ettiği şeylere icabet edersek doğru yolu buluruz imanlı bir muvahit oluruz ve cennetini kazanırız Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin ben de kabul, duanızı kabul edeyim şüphesiz ki bana ibadet etmeye tenezzül etmeyenler yakında hor ve hakir olarak cehennemi boylayacaklardır. Bana dua edin diyor. Bana dua edin. Yani her zaman acizliğinizi kabul ederek Allah'ı unutmayacaksınız, ona dua edeceksiniz bol bol. Bu da bambaşka bir şeydir. İnsanın bir ihtiyacı olur, hemen elini açar, Rabbisine yönelir. Yani yani her konuda kendisine yardım edeceğine iman ettiği bir Rabbisinin olduğunu öyle mi? Bilir, aklından çıkarmaz ve hemen ona yönelir. Ondan ister. Bu Allah'ın hoşuna gider. Bu imanınızı artırır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim Allah'tan istemez ise Allah o kimseye gazap eder. Niye istemiyorsun Allah'tan? Allah kendisinden istenilmesini Çünkü ondan daha zengin kimse yok. Gani, zengin. Onun hazinesinde her şey var. Ol dedi mi olur. Zengin. Onun için ondan iste. Ve yine Allah Resulü buyuruyor ki sizler duanıza icabet olunacağına inanarak Allah'a dua edin. Biliniz ki Allah gaflet içerisindeki bir kalbin duasını kabul etmez yani dualarınızda da icabet olunacağına inanarak Allah'a yönelin dualarınızda gaflet içerisinde olmayın bilinçli olun, şuurlu olun Allah'tan istiyorsunuz şüphesiz ki onun buna gücü yettiği için görmeseniz de size dualarınıza isteklerinizi icabet edeceğine inandığınız için ne yapıyorsunuz Boynunuzu büküyorsunuz, acizliğinizi ortaya koyuyorsunuz, gerekirse yere yapışıyorsunuz, secdelere varıyorsunuz. Bu da değerli arkadaşlarım, imanınızı muhafaza için artırmak için ciddi vesilelerden bir tanesidir. Yine bu konuda dikkat edeceğimiz şeylerden birisi de değerli kardeşlerim, Senin gibi iman eden müminlere dostluk beslemen, şirk ve küfründe açık ve net hareket edenlere de buz etmendir. Bu da senin imanından kaynaklanan bir şeydir. Bunu devam ettirmen imanının sağlam kalması, artması için bir vesiledir. İman eden kardeşlerinle cahiliyedeki kahve arkadaşların aynıysa sen imanını kontrol et arkadaş. Sen onların yanına gidersinse, onlarla haşır neşir olursunsa, vallahi İsrail oğullarında olduğu gibi Allah kalbini tutar, onların kalbine çevirir. Yani iman azalır yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş. Davud'un oğlu Davut ve Meryem diyor, Meryem'in oğlu ve Davut'un diliyle lanetlendiler ve kâfirlerden oldu onlar. Kim onlar? <gülüyor> Bakıyorsunuz ki yani kendilerine şer'i bir din inmiş, semavi bir din inmiş bu konuda bir şeyler yaparlarken birbirlerine bir zaman nasihat ederlerken artık vazgeçiyorlar bundan, ondan sonra isyan edenlerle yan yana geliyorlar onlarla haşır neşir oluyorlar, gülüp oynuyorlar, yiyip içiyorlar neticede yani o şirk ve küfür içerisinde olan insanlarla arkadaşlıkları devam ediyor kalpleri onlara çeviriyor Kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde kim kiminle arkadaşlık ettiğine iyi baksın diyor. Halan oğlu, teyzen oğlu, bilmem kimin oğlu diye sen, akrabam diye sen, şirk küfür içerisinde olanlarla haşır neşir olur, onları sever, onlarla yan yana gelir ki yan yana gelinmez diye bir illa mutlak anlamda bir yasak yok. Yan yana gelişin onlara tebliğ olsun. Öyle mi? Bir şeyleri anlatmak olsun. Ama sen İsrail oğullarında olduğu gibi sen bunu terk eder onlarla haşır neşir olursan okey poker konker oynarsan sigara içer tüttürür onlarla efendime söyleyeyim ne bileyim arkadaşlığını devam ettirirsen ve kalbin onlara çevrilecektir, imanın zayıflayacaktır okey oynayacaksın ya nere gidiyorsun derse ya otur ne dersi derse koymayacaklar seni. sen de hazır oturacaksın ha boşver bir sefer gitmeyecek ne olacak ki? Bir ikiye çıkacak. iki üçe çıkacak. Ondan sonra bak neler olacak. Şeytan gibi bir bakacaksın. O gün sana ders günü sana misafir gelecek. Kim gelemiş? Akraba. Kim? Dinden imandan uzak akraba. Geldi seni de dininden imanından uzaklaştıracak. Ve geliyor buraya. Bu bir mazeretmiş gibi akrabam geldi. Ne yapalım? Akraban geldiyse kardeşim. Al getirsen akrabanı da buraya. Avrad'ın meclisi ayrıdır. Onlar orada avradıyla inan. Kızıyla geldiyse onların meclisi ayrıdır. Bırak onlarla otursunlar. Erkeği de al getir buraya. Benim dersim var. O adam desin ki cumartesi günü Yusuf'un, Ahmet'in, Mehmet'in dersi var. Bugün gitmeye gavrat. Gittik mi lan bizi derse götürüyor? Ya gelmez ya da başka gün gelir. Ya da der ki ya gidelim. Ya ne, gün, ne güzel geçen götürdü Akif bizi işte. Derse güzel olmuştu. Ama yok sanki biz böyle pahanı arıyormuşuz gibi oh ey <gülüyor> ki misafir geldi. Derse gelmiyoruz. Ta başta zikrettik. Bu meclislerin çok ciddi önemi vardır bu anlamda. Yavaş yavaş bir şeyler alıp götürüyorlar bizden. Bunları kafanıza güzel yazın değerli arkadaşlarım. Onun için bizim dostluğumuz bizim gibi inanan, bizim gibi amel eden insanlara karşıdır. Kinimiz, düşmanlığımız da şirke, küfre ve bunu işlenleye işleyenlere karşıdır belki birçoğu cahildir bilerek yapmıyor ama en azından biz onları dost etmeyiz tekfir etmiyoruz ama dost edinmeyiz, sırrımızı vermeyiz imanımızı azaltacak e bizi davet ettiği şeylere gitmeyiz müracaat etmeyiz veya icabet etmeyiz Ey iman edenler, sizin dostunuz ancak Allah, onun Resulü ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazlarını kılan, zekatlarını veren müminlerdir. Her kim Allah'ı, Resulü'nü ve iman edenleri dost edinirse bilsin ki galip gelecek olanlar, şüphesiz ki Allah'ın dostlarıdırlar. Ya... Ey iman edenler benim de sizin de düşmanınız olan kimseleri dostlar edinmeyin. Yani bir insan kalkıp bir kişi bir kimse kalkıp da ya ben Allah'ın düşmanıyım demez arkadaşlar. Düşmanlığın da takım emareleri vardır. Ben Allah'ın dostuyum dediğinde de biz kimse ya bu adam Allah'ın dostudur kabul ediyor muyuz? Çünkü bir sürü var. Kulağını sallasan Allah dostuna değiyor. Çok. Ama biz öyle kabul etmiyoruz. Allah'ın dostlarının emareleri bellidir. Kimler Allah dostudur? Zahiren en azından anlatıldığı şekliyle. Bu belli olduğu gibi Allah düşmanları da bellidir. Allah düşmanları da bellidir. Bizim dostumuz kimmiş? Bizim dostumuz Allah'tır. Onun Resulüdür. Allah'ın emirlerine boyun eğen müminlerdir, namazlarını kılanlar, zekatlarını verenlerdir. Bunları yapmayanlar bizim dostumuz olamaz arkadaş. Ne dostu? Güvenilmez öyle insanlara. Onlarla yan yana ancak Allah'ın dinini anlatmak için gelin. Onlarla haşır neşir fazla olmayın. Onlarla aynı yerlerde oturup zamanınızı geçirmeyin. Vallahi Allah kalplerinizi ona onlara çevirir. Ey inananlar müminleri bırakıp da kafirleri sakın dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde olacak açık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Ey iman edenler küfrü imana tercih ediyorsalar babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Baban ve kardeşin dahi olsa görüyor musun? Dostluk yok. dostluk yok ne dostluğun emareleri bugün ders var derse gitmiyor avradından süslenmiş püslenmiş ee, kardeşine gidiyor yemek partisi var bilmem ne var işte televizyonda bir program kurtlar vadisi itler vadisi seyredecekler seni davet ediyor davetine icabet ediyor halbuki orada yapılacak şey de bellidir işte dostluğun emareleridir niye beni ça daha çağırıyor Hadi müsait bir zamanda kalktınız, gittiniz, bir şeyler anlattınız, öyle mi? Güzel. Buna bir şey denilmez. Sevaptır bile. Ama seni hayırdan engelleyecek şeyler yapıyor. Resmen düşmanlık yani. E sen de buna icabet ediyorsun. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhu buyuruyorlar ki Allah için seven Allah için buğz eden, Allah için dostluk eden ve Allah için düşmanlık eden kimse ancak bu şekilde Allah'ın dostluğunu kazanabilir. İnsanların çoğunluğu, dostluğu dünyalık şeylerde olmuştur. Bu ise sahibine hiçbir şey, hiçbir fayda sağlamayacaktır. Yani dostluklar hep menfaat üzerine bina edilmiş. Hep menfaat üzerine bina edilmiş. Cafer iyi bir dosttur niye menfaati oluyor sana diye halbuki asıl menfaat asıl menfaatin nerede olduğunu ah bir bilebilseydik geçici dünyevi menfaatler bizim ebedi olan uhrevi menfaatlerin önüne alınmış Allah korusun bu bizim imanımızı zayıflatır değerli arkadaşlarım imanınızı muhafaza etmek istiyorsanız sağlam ve sahih bir imanla cenneti istiyorsanız yine güzel vesilelerden bir tanesi de dünya sevgisi dünya süsünden uzak durmak dünya sevgisi ve dünya süsünden uzak durmak hatırlayacağınız gibi insanoğlunda insanoğlunda bir haslet var Allah Resulü haber veriyor oğlu büyür Ama onunla beraber şu iki şey de büyür: mal sevgisi ve uzun ömür temennisi. Bu bizim yapımızda var, fıtratımızda bu var. Öyle mi? Mal sevgisi, uzun ömür temennisi. Herkes yüzlerce sene yaşamayı ister. Herkes kasasının kesesinin dolu olmasını ister. Ya hocam ben istemiyorum, bana şu kadar olsun yeter. Yalan, yalan söylüyorum. Kim demiş? Yalan söylüyorum. Çünkü Allah Resulü onun tam tersini söylüyor. İnsanoğlu ihtiyarladıkça onda iki huy gençleşir. Ömür hırsı ve mal hırsı. Bu da başka bir hadis. Yine Allah Resulü buyuruyor ki bir koyun sürüsünün üzerine salı verilen iki aç kurdun o sürüye zararı kişinin mal ve şeref hırsının dinine olan zararından daha ağır değildir. İki tane aç kurt bir sürüye ne kadar zarar verir biliyor musunuz? İki tanesini yer ya karını doyurur gider değil mi? Hayır. Ayı demiyor bak kurt diyor. Orada. Ayı olsa birer tane alır giderler. Ama kurttan bahsediyor. O sürüye kurdun zararını biliyor musunuz? Sürüyü komple telef eder. Bir tanesini ya yerler ya yiyemezler. Hepsini teker teker boğuyor. Ondan sonra Yani nasıl ki iki aç kurt ö, o Suriye ciddi anlamda bir zarar veriyor kişinin de yani mal ve şeref efendim hırsı gütmesi mal peşinde koşması böyle makam mevki edineyim diye bu hırslı davranması dinine o kadar zararlıdır. Yani dünyaya verdiği değerin dinine imanına zararından bahsediyor. Halbuki kader inancı olan bir insan Allah neyi takdir ettiyse o gelecektir. Öyle mi? Maddi anlamda buna iman eder. Ne kadar çırpınırsan çırpın Allah'ın takdir edildiğinden fazla bir şey atmaz. Ne kadar çırpınırsan çırpın. Senin bu anlamda çırpınacağın sadece vesilelere sarılman, meşru vesileler edinmen meşru vesileleri kullanmandır. Gerisi boştur bakınız. Bakınız bu anlamda çok ciddi bir hadis, açık ve net bir hadis diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Her kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbinde kılar, işlerini dağınık olmaktan kurtarır ve dünyada ona boyun eğerek gelir. Allah bak. Her kimin kaygısı da dünya olursa Allah onun fakirliğini iki gözü arasında kılar, kendisini derbeder eder ve dünyadan da kendisine ancak takdir olunan gelir. Sahih bir hadis. Altını çiziyoruz. Kimin kaygısı ahiretse diyor, ahireti düşünüyor, orayı kaygı ediyor, onun için çırpınıyorsa diyor, Allah diyor bu kişinin kalbini zengin kılar. Yani kalp zenginliğinden daha ciddi anlamda güzel bir zenginlik yoktur. Adamın gözü doymuyorsa, dünya onun olsa ne olacak? Neye lazım? Neye lazım? Hani anlatırım ya ara sıra şurada bir tane adam var, tavukçu, koca bina kendisinin, Almanya'da çalışmış gelmiş, aha merkezde kocaman bina kendisine ait, zengin. Alt katta bir tavuk kızartıyor, 50 100 tane birden büyük ocaklar işte kömürde kızartıyorlar. Yahu adam tavuktan daha kötü kızarıyor orada. Bu malsa abi. Tavuktan daha kötü kızarmış yüzü gözü böyle. Oranın kendisinin olduğunu söyledikten sonra dayanamadım bir gün gittim dedim arkadaş dedim ya. Ne yapıyorsun dedim sen ya tavuktan daha kötü kızarmışın. Çalışacaksın Hacı diyor çalışacaksın diyor. Ya çalışacaksın da böyle ölerek gebererek değil herhalde yani. Allah vermiş sana bak dünyalık. Bırak bir başkası faydalansın. Öyle mi? İki kişi çalıştır. Onlar sebeplensin. Sen otur dinle imanınla uğraş. Ya git o adamın dinle, imanla da alakası yok. Belayı bulmuş işte. Buyur. Dünya senin olsa neye lazım? Yiyemiyor gördüğünüz gibi. Yiyemiyor. vardı kim bilir kim yiyecek onu. Şimdi. Öyle. işleri karışık olur efendime söyleyeyim. İşleri dağınık. Olur. Bundan daha ciddi bir dağınıklık mı olur ya? Rezil, üstü başı kokuyor. Efendime söyleyeyim, bundan daha ciddi bir dağınıklık olur mu? Bundan daha ciddi bir kalp fakirliği olur mu ya? Bizim o söyle yapmayız inşallah. Değil mi? Yapmayız öyle Allah'ın izniyle. Ama işte görüyorsunuz, adamın kaygısı dünya olmuş. İşleri dağınık, derbeder, perişan. Sanki o Allah'a itaat etse, kaygısı ahiret olsa sanki onu Allah öyle vermeyecek. Yine aynısı olacak ona. Şunun işte yani. Onun içindir burada da anlatıldığı gibi değerli arkadaşlarım, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği gibi kaygımız ahiret olursa gönlümüz zengin kılar Allahu Teala. Gönül zenginliği oldu mu imanınız artar. İmani meselelere, konulara gidersiniz, gelirsiniz. Harcarsınız. Çünkü harcayacağınız her şey imanımızı artıran şeylerdir. E gönlünüz zengin olmazsa yani kaygınız dünya olursa cimrilik olacak. E cimri adam infak etmeyecek. Dolayısıyla iman eden insanların işi değil bu işler. Değerli arkadaşlarım, yine imanınızı artıracak, onu muhafaza edecek güzelliklerden bir tanesi de müminlere karşı alçak gönüllü davranmak. Yani onlara, onlara dostluğun vesilelerindendir aslında bu da. Allah Resulü buyuruyor ki, müminin müminle dayanışması yani birbirlerine olan bağlılığı parçaları birbirine bağlanıp kenetlenmiş bir bina gibidir. Bunu göstermek için Allah Resulü parmaklarını birbirine kenetliyor. Öyle. Düşünün. Yani mümin mümini dost denirse öyle mi? Mümin müminle yan yana gelirse onların muhabbeti farklı bir muhabbettir. Öyle mi? Onların konuşmaları farklıdır. Birbirleriyle işte Allah rızası için alışveriş yapacaklar. Yan yana gelişleri bile Allah için. Sevgileri bile böyle. Hani dedik ya ta başta hadiste imanın tadını alanların Vasıflarından bir tanesi de neydi? Hasletlerinden bir tanesi. Allah için. Allah için sevmek. Yan yana bunun için gelmişler zaten. Ve yan yana gelişleri Allah onların kalplerine bir lezzet koyuyor. İmanın tadını almışlar. Yan yana geldiklerinde güzel şeyler konuşuyorlar işte görüldüğü gibi. İmanları artıyor işte. Ne güzel. Ne güzel işte. Yahu biraz kaba olacak ama bir gün geberip gideceğiz hepimiz. Öyle mi yani? Ölüp gideceğiz artık. Öleceğiz gideceğiz ya. Genç yaşta gidenler, çocuk gidenler, imanlı gidenler, imansız gidenler. Yani görüyoruz çevremizde. Her gün binlerce aynı olay yaşanıyor. Yani artık bunu kimse inkar edemez. Bir gün gideceğiz. Nereye gideceğimizi de iyi biliyoruz. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak bunu da iyi biliyoruz. Öyle mi? E o zaman niye arkadaşım ya? Niye? Bu telaş Niye? Bu gaflet niye? Bu cimrilik niye? Bu korkaklık niye? Bu kaçış niye? Bu tembellik niye? Niye? Bunlar şeytandan anlamıyor muyuz bunu? Bunlar şeytandan. Zorlanarak birilerinin dürtmesiyle olsa bile bakınız buraya geldik ya geldiğimiz okula iyi ki geldik değil mi? diyoruz. Öf ya bak imanımız arttı. Diyoruz bakın. Baştaki kısa bir izahta dedik ya ki hani ilaç içme şifa için ilaç içme ağrımıza da gitse, ine vurulmak bizi biraz acıtsa da canımızı devamımız için, şifamız için biz onu yapıyoruz. Onun için bunlar bu tip şeyleri yaparken, bu işlere başlarken belki biraz ufak tefek sıkıntılar olacak ama arkadaşım, mükafat yorgunluğunuz derecesindedir. Cerem'e kime? Semer'e onadır. Kim yorulursa o kazanır. Yani mükafatınız yorgunluğunuzun derecesinde, yorgunluğumuzun derecesinde olacaktır. Değerli arkadaşlar. öyleyse birbirimize karşı alçak gönüllü, birbirimize karşı efendime söyleyeyim, çıkardan uzak din kardeşliği babında bir yaklaşım el ele tutma bunlar bizim imanımızı artıran şeyler olacaktır değerli kardeşler ölümü sık sık anma imanı muhafaza imanı elde ettik ki onun muhafaza ve artırma yollarından bir tanesi Az önce dedi göreceğiz bir gün. Ölüm var, ölüm, ölüm. Ölüm var. Ölümden kaçış var mı? Tilkinin misalini biliyorsunuz. Ölümden kaçanın misali, tilkinin, yeryüzünün borcunu kendisinden istediği tilkinin misaline benzer diyor. Tilkinin yeryüzüne borcu var. Ne zaman otursa, yeryüzü diyor ki, şu borcunu alayım diyor. Şu borcunu bir öde bakayım tilki. Tilki tık, kaçıyor. Kaçıyor, kaçıyor, yoruluyor, oturuyor. E nereye oturacak? Oturduğu yer yeryüzü yine. Yeryüzü diyor ki borç. Borcunu yine kalkıp kaçıyor. Ahmak tilki. E böylece boynu kırılıyor. Yor diyor, ölüp gidiyor. Öldüğü yerde yine yeryüzü. Bir yere kaçamıyor. Ölümden kaçanın misali diyor aynen böyledir diyor. Öyleyse ölümden kaçış yok. Mutlaka bunun bir gün tadına bakacağız. Ve bu an geldiğinde ne azıcık ileri ne de geri. Kaçış yok. Sağlam kaleler içerisinde de olsanız öyle mi? Ay ayette denildiği gibi tahkim edilmiş kaleler içerisinde dahi olsanız ölüm gelip sizi bulacaktır. Çünkü size takdir edilen, tayin edilen bir zaman var. O doldu mu iş bitmiştir. O zaman bunu sürekli ne yapacağın aklında tutacaksın, sık, sık sık bunu anacaksın, aktaracaksın, anlatacaksın insanlara da. Şu an yaptığımız gibi. Öleceğiz bir gün arkadaşım. Öleceğiz. Onun için ki ne yapıyoruz? Hazırlıklı olacağız. Ya Kötü kötü, kötü kötü dünyamızda bile askere gideceğiz diye ne yapıyor? Hazırlanıyoruz. Ne yapıyoruz? Haçlığımızı biriktiriyoruz. Ne yapıyoruz? Ya orada rahat etmek için ne yapalım? Para biriktirelim, öyle mi? E bol harçlıkla gittiğin zaman da orada rahat ediyorsun, öyle mi? E buna benzet, düşün, taşın. Amellerine dikkat et. Bir gün öleceksin, hesap vereceksin. Ağızların tadını tarumar eden o ölümü sık sık anın, diyor Peygamberimiz. Ölümü sık sık anın. ölümü sık sık hatırlamak Allah'ı ve onun hesap günü unutmamak için en etkili vesiledir değerli arkadaşlarım. Rabbimiz Kerim kitabında buyuruyor ki onlar ki görmedikleri halde korkarlar ve kıyamet saatinden de titrerler. Arkadaş imanı olan insanlar titrer, korkar. İmansız insanlar korkmaz biliyor musunuz? Hatta şeytan onları öyle bir hale getirir ki bir gün kalkar çevremizde duyduğumuz gibi ya Allah öcü mü diyor niye korkutsun ki bizi ya Allah zalim mi diyor bizi niye yaksın ki diyor Allah niye bizden bu şunu bunu yapın desin ki egosunu mu tatmin ediyor Bak konuşmalara bak işte sana şeytan bunları söylettiriyor mikrofonunu elinde tuttuğu opera yapıyor seni konuşturuyor seni Evet ölümü sık sık anmak, ardından sık sık hasta ziyareti yapmak değerli arkadaşlar. Az gülmek, çok ağlamak değerli arkadaşlar. Az gülmek, çok ağlamak arkadaşlar. Salih insanlarla arkadaşlık etmek, onlarla birlikte olmak, onları ziyaret etmek, meclislerine katılmak, nasihatlerini dinlemek. Hani olgun salih insanlarla beraber olmak. elhamdülillah ehlikumullahu ve yusuluhu ba'lekum emri bil mağruf ve nehyanil münker yapmak imanı artıran en güzel vesilelerden bir tanesidir inanın var ya bunu kendiniz müşahede edersiniz bunu yapın yani böyle insanlara güzel şeyler anlatın onlara bu anlamda faydalı olmaya çalışın imanınızın arttığını hissedeceksiniz İmanınızın arttığını hissedeceksinizdir. Öyleyse bu anlamda değerli kardeşlerim sohbeti fazla uzatmaya gerek yoktur. Buraya kadar anlatmış olduğumuz vesilelerle, sebeplerle inşallah iştigal eden kullarından olmamızı Rabbim bizlere nasip eylesin. Elde etmiş olduğumuz imanın elimizden kaçmaması için Burada gücümüz nispetinde Kur'an'a sünnete dayalı olarak anlattığımız deliller çerçevesinde ne yapalım? Hareket edelim. Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salat ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.